Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, geçen hafta koronavirüsün de gündemi epey bir işgal etmesinden ötürü hem de bu programı yaparken artık bugün sanıyorum 12. güne girdik. İnisiyatife bağlı bir karantinadan bahsediyoruz. Dolayısıyla da genellikle evde spor için dışarıya çıkmazsak eğer insanların önemli bir çoğu ya evden işlerini halletmeye çalışıyor ya da zaten evde kalmak zorundalar. Ben de bu programı genelde işte e, müzik, film, soundtrack e, ve bütün bunlarla birlikte kognitif, nöro müzikoloji ve e, evrimsel biyoloji ile beraber harmanlamaya çalışırken tabii ki geçen hafta aslında üç buçuk yıl önce 3,5 e, üç, üç yıl önce yaptığım e, vebanın sanata ve müziğe etkisi konusunu tekrar hatırlamış oldum ve geçen hafta da e, bu tür e, pandemikler, global salgınların sanata ve müziğe nasıl etkili olabileceğini, yani tarihte bunun örneklerinin bize nasıl ışık tuttuğunu az çok anlatmaya çalışmıştım. Bugün de bu konu üzerinden devam etmeyi planlıyorum. Evde olduğum için tabii daha çok genelde ders de veremiyorum, okullar kapalı ama gitar çalışıyorum hiç olmazsa ve bu programla ilgili de epey bir makale elime geçiyor. O kadar çok kapsam genişliyor ki birçok yapılan daha önceki çalışma, bugünlerde oluşan özellikle Avrupa'yı çok ciddi şekilde etkisi altına alan bu covid 19la beraber tekrar e, alevleniyor bu tartışmalar. Yani bu tartışmaların merkezinde zaman zaman salgın hastalıklar tarihinden tutun da bu hastalıkların yönetim biçimlerine, ekonomik sistemlere sosyal ve sosyal psikolojik olgulara nasıl etki ettiği, nasıl tesir ettiği e, epeyce bir tekrar ele alınıyor. Fakat bunların birçoğunda çoğunda tabi sanıyorum insanlar artık o kadar fazla oradan oraya oradan oraya tıklayarak pencerelerden pencereye atladığı için bütün bu bilgiler aslında bir parça yarım yamanak ve daha çok nokta atışı olsun diye detaylardan arındırılarak veriliyor. Bu da aslında bilgi kirliliği için bir zemin hazırlıyor diyebilirim. Çünkü herhangi bir konuyu bir manşet olarak tek bir küçük başlıkta ya da en azından bir paragraf boyutuna indirmeye kalktığınızda neleri eleyebileceğiniz o kadar önemli hale geliyor ki işte o yüzden özet ya da manşet tüm aktarılmak istenen bilginin yanlış aktarılmasına yol açabildiği gibi tam tersi sonuçlara da yol açabilir. O yüzden de işte pandemik hastaların kısa tarihi veya işte Covid-19'un nasıl herkes tabii bir, bir noktaya bu hani İngilizce'de nutshell denen bir küçük ...midyeciğin içine koyup yani hemen anlatmak istiyor tabii ki. Dolayısıyla baktığım şeylerde benim açımdan yani kognitif nöromüzikolojik açıdan... Ele ...aldığım zaman olayları işte tarih içerisinde örneğin vebanın müziğe nasıl etki ettiği... ...Rönesans'ta nasıl insanların müzikle nasıl iletişime girdiği anlatılıyor. Ama daha çok işin ele alınış şekline bakıldığında... İşte özellikle kara veba olarak bilinen hıyarcıklı vebanın ya da hummanın son derece önemli etkiler bıraktığı 1347 salgını Avrupa'da müziğin de değişmesine yol açmıştı. Ama bunu daha çok işte insanların yaşama biçimleri değiştiği için müziği algılamaları, müzikle ilişkileri de değişti şeklinde Genelde e, kitaplar ya da işte bu konuda araştırma yapan bilim adamlarından, bilim insanlarından okuyoruz. Ama e, geçen hafta ben özellikle Guillaume de Maçon'un bazı eserlerine e, yer vermiştim. Çünkü Rönesans'ta e, özellikle 1347 yılında yaşamının da en verimli olduğu dönemlerde aslında İngiliz prenseslerinin dahi vebadan öldüğü vebaya yakalandığı dolayısıyla aslında fakirle zengin asille işte ruhban kesim ya da işte soylularla kralları bir potada eritiveren bu yaygın hastalık insanların aslında nasıl ki kiliseye güvenini düşürdüyse soylularla ya da işte kraliyet ailesiyle aralarındaki farkı aza indirmesine rağmen gücü elinde bulundurdukları için ve tabii ki daha iyi beslendikleri, daha iyi, daha iyi korundukları için, belki de ölüm oranının daha az olduğu kişilere olan güvenini de kaybetmesiyle aslında dünyasal işlere dönüldüğünü görüyoruz ki işte müzik de aslında e, Guillaume de Majo yazdığı meslerde her ne kadar e, işte Orta Çağ'ın sonlarına doğru müzik anlayışı itibariyle çok daha zenginleştirse de, koroları solistik özelliklerle süslese de, temel olarak konuyu dinden ya da işte dinin her türlü unsurlarını överek ya da konularına dahil ederek değil de, genel hayattan yaşanılan trajedilerden yola çıkarak hem sözlerini yani madrigal, havasına getiriyor mesleri hem de kullandığı müzikal formlar itibariyle ki geçen hafta da anlatmıştım. E, Maşon aslında her ne kadar bize mesi hatırlatan bir formda yazsa da bölümler arasında bugün de kullanılan ama özellikle klasizmde 19. yüzyıllar 18-19. yüzyılda oldukça sık kullanılan çeşitli valisi çağrıştıran e, rondo gibi Formları da e, kattığı için biraz kiliseden e, sonat tarzı, e, da, sonata da kiyaza denen kilise sonatının tipik özelliklerinden biraz ayrıldığı için ayrılmak istediği için ayrılmak isteyişinin sebepleri arasında da insanların salgın hastalıktan kırılıyor olması o dönemdeki vebadan ötürü müziği de aslında bundan bir parça e, soyutlayamadan nasıl e, üzerine düşen payı aldığını görüyoruz. Tabi bu müzikle ilişkili olarak ben hani bir yandan özet yapıp bir yandan da birçok şeyi kavramak e, kapsama istiyorum, kapsama alanında tutmak istiyorum diye e, programdan önce çeşitli anahtar kelimelerle şöyle bir girdim de mesela Alex Chase Levinson Pen Today'de yazmış karantinaların tarihini ilginç tabi özellikle 1780-1860 yılları arasındaki 80 yılda Akdeniz dünyasındaki karantinaları anlatmış. Tabii e, her ne kadar insanlar orta çağdaki vebada aslında insanların kendi evlerinde hapis tutulmasına yol açtıysa da o dönemde bu daha sonra çok sonra bulunacak olan Yersinia pestis adıyla bilinecek olan vebanın aslında gözle görünmeyen mikroplar tarafından ya da işte virüsler tarafından Bulaştığından habersiz olduğu için o kadar çok inanılmaz şeyler yapmışlar ki hurafeler o kadar yani cadı diye kadın yakmaktan tutun da işte kedileri öldürmeye e, hatta kedilerin işte uğursuz olduğuna inandıkları için kedileri öldürmeleri fare nüfusunu arttırıp farelerin de bitlerle beraber tekrar e, veba olarak döndüğü gerçeği de bir yandan var ama bu hurafeler arasında flagellators benim çok ilgimi çekiyor. 14. yüzyılın ortalarında yani bu vebadan hemen daha doğrusu veba sırasında bunun bir tanrı cezası olduğunu düşünen bir grup keşiş Almanya'da oluyor bu. Kendilerini kırbaçlayarak şehirden şehire kasabadan kasabaya dolaşıyorlar. Bu flagellators denen yani kamçılılar diyelim kendilerini kamçılıyorlar çünkü ve de kendilerine gerek T cezayı, Tanrı'nın vermesi gereken cezayı Kendi, kendilerine verirlerse sorundan kurtulacağına inanıyorlar ama bunlar birkaç ay içerisinde bugünün rock yıldızları, pop yıldızları gibi böyle inanılmaz ünlü oluyorlar ve bunların dolaştığı her yerde arkasında binlerce fanatik hayranlarıyla beraber dolaşıyorlar. İşte bu e, fanatizm e, 1348 yılında Almanya'da görülmüş. Ve de bayağı da bir mürit toplamış insana şaka gibi geliyor ama hakikaten böyle işte o yüzden de bu hani mikroplardan virüslerden bahsettiğimiz gözle görülmeyen varlığına da inanılmayan bu şeylerden ötürü sorunlardan ötürü karantina aslında çok sonraları bizim bugün karantina diye adını verdiğimiz kapatmaya dönüşüyor. Bu arada mutlaka rastlamışsınızdır ama tekrar hatırlatmakta fayda var karantina. Quarantinanta kelimesinden türetilen ve 40 anlamına gelen İtalyanca, Latince daha çok bir kelime ve de kuluçka süresinin, öldürme süresinin 40 gün gibi olduğu tahmin ederek Venedik'teki büyük ticaret yapılan o yıllarda deniz ticaretinin merkezi sayılan Venedik'te aslında gemilerin 40 gün kadar yani karantina süresince dışarıda tutulduğu ve 40 gün dışarıda tutulduğu içinde de yani işte öleceklerse ölsünler, ölmemişlerse zaten temizdirler diye belli bir mesafede tutulmasından kaynaklı. Bu süre 40 gün. O yüzden de 40 anlamına gelen karantina kelimesi kullanılmış ama aslında 1347'de ilk Mesina limanına geldiği zaman gemicilerin genelde ticaretle uğraşan bu gemicilerin güvertede hastalarının Bazen yarısı, bazen üçte ikisinin öldüğünü, ölenleri tabi suya atıyorlar ama sonuçta bulaşarak birçok kişiyi e, öldürmüş oluyor veba. Öyle ki bazı ge gemilerin artık e, demir attıktan sonra, iskeleye bağlandıktan sonra tamamının öldüğünü, bir iskelet, bir hayalet gemi haline dönüştüğünü görüyorlar. İşte ondan sonra yavaş yavaş bu kırk gün dışarıda tutma oluyor. Fakat bunlar tabi müziğe, sanata o kadar çok etik eden özelliklere sahip ki biraz önce William e, Guillaume de Maşo örneğinde olduğu gibi e, müzikte form değişikliklerine yol açsa da aslında e, resim sanatında, heykel sanatında e, mimaride çok daha etkili olduğu söylenebilecek bir takım güçlere sahip. Geçen hafta Guillaume de Maşo dinlemiştik. Bir tane ufak kısa bir şey daha dinleyelim ondan. Çünkü geçen hafta da söylemiştim bu önümüzdeki haftalarda yani ölmez de saat alırsak bu konuya belki başka açılardan bakarız ama Nisan ayında otizm ve müzik, otizm ve yaratıcılık üzerinde konuşmak istiyorum. Onunla ilgili çalışmalarım var çünkü onunla birlikte özellikle mekan, yer ve geçtiği yüzyıl bağlamında nasıl bir soundtrack uygulanırsa o yüzyılı daha iyi verebiliriz. Tabii ki akla ilk şu gelir eğer 16. yüzyıldan bir görüntü kullanıyorsanız 16. yüzyılda müziği koyarsınız. Genelde de belgeseller böyle yapıyor ama bu aslında çok da başarılı bir yöntem değil. Çok kötü değil tabii en azından bir e, müzik ve görsel kronolojisi izlenmiş oluyor. Fakat bu etkiyi büyütmek için seçilecek olan müziğin e, çok önemi var. İşte 16. lüğünün daha doğrusu 14. lüğünün bir kısa yaşam öyküsünde eğer Versa'yı gösteriyorsanız tabii ki Aynı rokoko uslubu müzikte barındıran belki Jean-Baptiste Lully'den bir örnek verebilirsiniz. Kaldı ki o da 14. Lully'nin önemli bestecilerinden bir tanesi. Ama aslında arada kalmış çok daha şatafatlı. Sadece Jean-Baptiste Lully gibi süslemelerde rokokoyu çağrıştıran değil de majestik koral anlayışında, örneğin Marc-Antoine Charpentier'i verdiğiniz zaman o majestik etkiyi daha fazla verebilirsiniz. Çünkü aslında mimariyle müziğin Sadece süslemede değil ana yapıda gövdede birleştiğini unutmamak lazım. O yüzden de yapacağım programlarda e, görseli nasıl daha etkin hale getirebiliriz konusunda örnekler vereceğim. Ama bu e, de Moşo hem bugünkü işte salgın hastalıklarla müzik nasıl değişti konusunda iyi bir örnek ama bir o kadar da bence işte bu anlattığım olaylardan ötürü, bu anlattığım sebeplerden ötürü 14. yüzyılı anlamak açısından bence güzel bir e, ipucu veriyor çünkü. İşitsel olarak biraz konsantre olup dinleyebilirsiniz öyle bir durumdaysanız eğer kolektif bilinçaltı bize yardımcı olacaktır. Ve o boş e, hadi Moşon, e, kuzey Fransa'da Belçika sınırında yaşamış ama biraz daha güneye doğru inip ya da İtalya programı dinleyenlerden Fransa'da İtalya'da bulunmuş olanlardan bulundukları yerleri boş sokaklar olarak hayal ederlerse bu müzikle beraber aslında e, 1350'ye dönmeleri mümkün. Guillaume de Maşo, onun bir baladını bal dinledik. 1347 yılındaki veba salgınından sonra bestelerinde müzikal ve teknik değişiklikleri anlamak, duymak ve de o yılları birazcık müzikle hissetmek adına bir ipucu olsun diye dinlettim size. Şimdi devam edelim. Bu arada bu hafta Avrupa'da biraz daha durumun kötüleşeceği haberlerini alıyoruz. Fakat alınan önlemler itibariyle şimdi Belçika'da insanların genelde kurallara uyduğunu söyleyebilirim ve de kuralları her ne kadar politikacılar duyuruyor olsa da bilim kurulundan aldıkları direktifler doğrultusunda yapılıyor. Genelde benim gördüğüm kadarıyla dolayısıyla Henüz orta çağdaki gibi hurafeler ya da işte garip garip davranışlar görülmedi ama sanıyorum ki benim yaşadığım yerde Belçika'da birazcık nüfus yoğun. Yani Türkiye'nin 25'te biri kadar nüfus ölçüsü olsa da nüfus yüz ölçümü olsa da nüfusu 5'te biri kadar. Dolayısıyla aslında yoğunluğu çok yüksek. Arabayla 2 dakika Nereye, hangi yöne doğru giderseniz gidin ee, sadece Türkiye'deki gibi böyle saatlerce e, insansız yerlerden geçmiyorsunuz. Dolayısıyla yayılması bakımından biraz daha tehlikeli ama e, yaklaşık 8-9 gündür okullarda tatil insanların çoğu evlerinden çalışıyor. Kent Üniversitesi'nde açlı çalışmaları konusunda umut verici haberler var ama bakalım ne olacak henüz orada çalışan o laboratuvardaki insanları da tanıyanları biliyorum. Ee, bakalım ne olacak umarım insanlar, insanlık için doğa için daha doğrusu iyi şeyler olur. Şimdi genelde müzik denince salgın hastalıklarda bir araya gelip işte bir takım teselli bulmak amacıyla insanların dualar ya da din dışı da olsa şarkılar söylediğini, beraber e, hareket ettiğini görüyoruz. Bu tabii ki sadece müziğin değil, birlikte yapılan bir sürü ya eğlence olabilir ya da bir iş olabilir. İnsana güç vermesi itibariyle evrimsel biyolojik açıdan da anlatılabilecek bir gerçeklik. Ya da işte bestecilerin önemli olaylarda o olaylara dair, besteler yapması da romanlar yazması da çok doğal. Bestecilerin ya da sanatçıların bu konuyu yorumlamak istemeleri ya da kendi süzgeçlerinde kendi süzgeçlerinde bunu nasıl değerlendirdikleri eserlerine yansıyor. Ama benim kastım aslında çok da bu değil. Yani bir veba üzerine yazılmış bir eser besteden bahsetmiyorum ya da işte bir kolera, bir tüfüs nedeniyle yazılmış bir edebi ya da bir kitaptan bahsetmiyorum. Çünkü o o durumu anlatan ya da o durumu nasıl gördüklerine ilişkin bize bir ipucu veriyor. Benim daha çok bu programda geçen hafta olduğu gibi derdim aslında bu salgın hastalıkların besteciyi nasıl değiştirip müziği sonuçta nasıl değiştirdiği. Dolayısıyla evrimsel açıdan bakarsak müziğin evriminde bu tür kırılma noktalarının ki salgın hastalıkları, savaşları, önemli kırılma noktaları olarak görebiliriz. Müzik üzerindeki, sanat üzerindeki etkileri aslında insan üzerindeki etkilerini anlamak bakımından bana açıkçası çok daha iyi ipuçları veriyor. Bu programı yaparken Sezer e, Erer'in bir makalesine rastladım. E, tıp ve Edebiyat diye e, iki eser, iki hastalık başlığında e, ilginç geldi eğer Open source anladığım kadarıyla ilginizi çekerse okuyabilirsiniz. Lokman Hekim Journal'da 2012 yılında yayınlanmış ve orada da işte edebiyatla tıbbın birbirlerini nasıl etkilediği ele alınmış. Özetle edebiyat, resim, müzik gibi hayatın dolayısıyla da tıbbın içinde olduğunu söylüyor. Bu sanat alanlarının bu nedenle de tıbbın edebiyatı, edebiyatın da tıbbı etkilemesi son derece normal. Edebiyatın hayatın doğasında bulunan karşılıklarla beraber insanların hayatını gösterdiğini dolayısıyla da verilen eserlerde hayatın hastalıklar. Hastalıklar da insanlar üzerindeki etkileri bakımından e, ve hatta başa çıkma yöntemleri bakımından çeşitli bilgilere rastladığını e, anlatıyor. Dediğim gibi dilerseniz eğer bu makale Türkçe yapmanız gereken tıp ve edebiyat. iki eser, iki hastalık Sezer Erer internette bulmanız mümkün. Orada iki eserden Selahattin Enis ve Zaniye'lerle birlikte Peyami Safa ve Sözde Kızları ele alıyor. Yine bir başka kitap Mahşerin Dört Atlası 2018 yılında Selahattin Erkamlı tarafından çevrilmiş. Andrew Nicky Fork bu Mahşerin Dört Atlası. Alt başlığı da salgın ve bulaşıcı hastalıklar tarihi. Ona da şöyle bir e, yapıp göz, göz gezdirebildiğim kadar göz gezdirdim internette. Bakteriler ve mikroplar arasındaki ee, aslında bir dünya tarihini terinde, Mahşirin 4 adlısını e, işlerken toplumsal hayatın hastalıklarla yakın ilişkisini çevreci bir bakışla incelemiş ve dünyanın en eski sakinleri olan mikroorganizmalarla barış yapmamızı öneriyor. O yüzden de ilginç, e, yani herhalde ısmarlarım ilginç gözüküyor ya da belki bulurum bir yerden. New Scientist'e iyi bir yorum yapmış bu kitapla ilgili salgın hastalıkların tarihi açısından olağanüstü bir Kitap sıra dışı ve aydınlatıcı yorumunu yapmış e, Türkiye'de de piyasada var Mahşer'in dört atlısı. Zaman zaman müzikle e, hastalıklar konusunda e, bu program yani bisiklet zinciri programlarında e, örnekler verirken ölüm korkusunun ki ölümü ayrıca işlemiştim hatırlayanlarınız, dinleyenleriniz, rastlayanlarınız olduysa e, besteci üzerinde biraz yalnızlık, biraz depresif, biraz da ölmekten korkunun getirdiği panikle birlikte bestelerinde ilginç değişiklikler olduğunu söylemiştim. Bu illa salgın hastalıklar dolayısıyla olmak zorunda değil ama salgın hastalık gibi görülmese de aslında mesela frengi de müziği çok etkilemiş bir hastalık. Yani genelde cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon biliyorsunuz frengi ya da sifilis. Ve sifilis yani frengi nedeniyle öldüğü bilinen bestecilerin eserleri bile incelenmiş. Onlara şöyle bir baktım. İlginç sonuçlar var. Siz de merak ederseniz özellikle klasik müzik üzerindeki etkileri araştırılmış ve de bu araştırma Syphilis Impact on Late Works of Classical Music Composers adıyla da basılmış ki daha çok medikal doktorların yazar olarak geçtiğini görüyoruz. Çünkü Yunanistan'da, Atina'da Tıp fakültesi tarafından kaleme alınmış. Burada işte Frengin'in ünlü bestecilerin eserlerine nasıl etki ettiği yazılmış. Kimler ele alınmış? İşte 1782-1840 yılları arasında yaşamış Cenevalı ünlü kemancı ve besteci Niccolo Paganini bunlar arasında Sadece sefilis değil frengi değil aynı zamanda tüberküloz yani veremden de şikayet etmiş ve de özellikle hayatının son 7-8 senesini son derece zorlu geçirmiş bu sebeplerle. Fakat burada hem verem hem de frengi hastalıklarını beraber yaşayan ve bu komplekslerin yani birçok, yani buna da yetinmiyor üstelik. Hem bir yandan sifilis frengi var, hem bir yandan veren var, bir yandan Ehlers-Danlos sendromu var, bir yandan Marfan sendromu var. Bütün bunlardan ötürü bu artık kokteylin, koktel hastalığın eserlerindeki yaratıcılığı ve kompleks, çok karmaşık keman eserlerinin bir sebebi olarak algılanması gerektiğini iddia etmişler bu doktor arkadaşlarımız. İkinci bestecimiz gene... Çok genç yaşta 31 yaşında frengiden filisten e, öldü ve ilk belirtilerde hastalıktan etkilendiğini gösteren ilk belirtiler 1823 yılında. Yani 1823 yılı demek Frans Schubert'in 26 yaşında olduğu anlamına geliyor ki e, çok ciddi bir mood değişikliği, depresyon, e, baş ağrıları gibi belirtilerle Viana Hastanesi'ne kaldırılıyor ve orada zaten e, frengi teşhisi konuyor. Özellikle Frans Schubert'in ölüm korkusu e, ve de bestelerine bu hastalığın etki ettiğini gene bu makalede e, iddia edildiğini görüyoruz. Bir başka besteci Giotano Donizetti 1797-1848 yani 51 yaşında Bergamo'da doğmuş ve ölmüş ki bugün İtalya'da en şiddetli korona virüsün e, istatistiklerinin geldiği yer. O da 30'lu yaşlardan e, önce yaşıyordu. E, frengi hastası olmuş ve de sonra o dönemdeki daha çılgınca görülen bestelerinin sebebi olarak da yine bu doktor arkadaşlarımız bu frengiye bağlamış durumu. Hemen akabinde işte Robert Schumann var. Robert Schumann da 46 yaşında Bond'a ölmüş bir Alman besteci ve filiz frengi sebebiyle daha 23 yaşındayken e, sifilisin etkileriyle mental bir takım zorluklar, ağır depresif epizotlar atlatmış ve eserlerini gene özellikle bu dönemlerde e, yaratıcılığının arttığını iddia edenlerin sayısı az değil. Ama bu makale e, bunu biraz e, bu hastalığa sadece frengiye bağlama eğiliminde gördüğüm gibi. E, Bedrick Simetana da aynı şekilde. Hugo Wolf keza, Friedrich Delius. Bunlar arasında. Tabii bu makalenin bakış açısında bu hastalıkların özellikle hastalarda bestelerindeki derinliğini ve bestelerdeki depresyonu açıklamada bir araç olarak kullandığını görüyoruz. Bunu yani sifilis yani frengi ve müziği ayrıca ele alacağım ama bir noktayı aydınlatıp müziğe geçelim. Şimdi simetana, ilginç bir kulak hastalığı var. Beethoven'da da var ve ne yazık ki bende de var bu. E, otosikleroz denen e, kulaktaki o küçük kemiklerin kireçlenmesiyle önce büyük bir çınlama, e, uğuldama. Beethoven filmlerini izleyenler bilirler o nasıl bir süreçtir. İşte ben de onu yaşıyorum doktorların söylediğine göre. Duymam %60 derecesini azaldı ve doktorun söylediğine göre bu bir sağlıkla sonlanan bir hastalık. İşte simetana da bundan muzdaripmiş. Hatta yazdığı birinci yaylı çalgılar kuarteti bu hastalıklarının başladığı evreye denk gelir. Orada bunu dinletirim size. bire bir sessizlik yani kuartet besli kuartetinde bir diminişt yedili akordan sonra çalgılar birden susar sessiz bir acitado tremolo ile beraber bir ses duyarsınız ki o aslında kendi duyduğu yüksek sesli çınlamasının bir örneğidir. Bunu haftaya e, yapayım çünkü baya açılımı var bu konunun e, ama bugün bir giriş olmuş olsun ona da Impact on Late Works of Classical Music Composers diye bir Rempe Lakos ve arkadaşlarının yazdığı bir şey e, makale. Pink Floyd Sorrow dinleyelim. Stays. Stay forever to a world that's departed. It's not enough, it's not enough. Pink Floyd, Sorrow dinledik. Evet biraz önce Frengi nedeniyle, sifil istediğinde ölmüş bestecilerin bunları eserlerine yansıttığı hatta eserlerindeki depresif aslında biraz da romantik geçti, romantik dönem itibariyle de karmaşık duyguları bir da erittiğini düşünen daha çok medikal doktor bakış açısıyla yazılmış makaleden bahsettim. Orada da biraz önce size ünlü klasik dönem bestecilerinin bu hastalıktan şikayet ettiği sırada eserlerinin bundan etkilenebileceğinden bahsettim. Önümüzdeki hafta belki sadece Frengi ve müzik yapabilirim çok iç açıcı bir konu değildi ama ilginç şeyler öğretebilir. Evet geçen hafta salgın hastalıkların e, müzik üzerine etkilerinden biraz bahsetmiştim bugün de devam ediyorum bunu ama e, eminim e, son yılların en önemli konusu olduğu için koronavirüsünün virüsünün yol açtığı e, sosyal Değişiklikler, sosyal psikolojik değişiklikler, insan hayatını nasıl etkileyeceği çok kısa bir süre içerisinde öğreneceğimizi tahmin ediyorum. Çok etkisi olacaktır, olumlu olumsuz. E, tabi insanlar daha çok kafalarını şu anda koronavirüsüyle meşgul ettikleri için eminim ki birçok şey rastlıyorsunuzdur. Eğer benim bahsetmemi istediğiniz ya da aslında bu iki, iki haftadır bahsettiğim... E, ekleme belki niteliğinde bir takım yazılara rastlarsanız ne olur bana gönderin. Muzaffer Jorlu gmail adresine hem onları da derleyerek devam ederim. Çünkü hastalıklar ve müzik konusunu haftaya da sürdürmeyi planlıyorum. Dediğim gibi biraz önce kısaca bahsettim. E, frengi olan bestecilerden. Onlarla ilgili e, özel bir program çıkacaktır. O yüzden e, veba, korona derken frengi de e, ve müziği etkileyiş biçiminde de en atmış oluruz. Tabii Frengi ile haftayı biraz meşgul olacaksak, klasik müzik bol bol dinleriz. O yüzden bugün yine biz Shine On You Crazy Diamond, Pink Floyd'la işi bitirelim. Son olarak Shine Diamond, Pink Floyd dinledik. Bugünkü programı kapatalım isterseniz. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa ki daha ne aksilik olacak ama olabilir her, hakikaten. Beterin beteri var. Belki büyük ihtimalle e, frengi ve müzik arasında e, ilişki kurmaya başlayabilirim. Dediğim gibi Nisan ayında e, otizm ve müzik, otizm ve yaratıcılık konusunda e, bir takım programlar yapacağım. Şimdiden aklınızda olsun bununla ilgili e, bilgileriniz varsa, paylaşmak istediğiniz belgeler varsa bana yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu gmail adresine e, önümüzdeki haftadan itibaren tekrar e, daha doğrusu iki haftadır yaptığımız hastalıklar ve sanat, salgın hastalıklar ve müzik sanat ilişkisine e, devam edecek gibi gözüküyoruz. O yüzden haftaya görüşünüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize günaydın.